Günaydın Günay ay ay aydın dın dın günay ay ay aydın günaydın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 bir anla değişir. Şey. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Çağdaş yayıncılığın tek temsilcisi modern sabahlar yayında hoş geldiniz. Stüdyomu hoş bulduk. Pardon hoş bulduk. bu anahtar. Radyonun anahtarı mı hocam burada? Ne <gülüyor> <Ve> oldu <gülüyor> olacak radyonun anahtarını verelim bunlara. <gülüyor> vallahi var ya. <gülüyor> bu ne ya? Bu ee, ne, ne abi? abi? Radyonun anahtarı. Üzerinde etiket var Fahir. Okusana ne yazıyor? Evet abi. Esmo noktaya geldik mi onu ben merak ediyorum. Üzerinde yazandan dolayı mı Evet ya. Ne yazıyor? Abici. Radyo mu yazıyor? E, Dış alt. Dış alt. Dış alt çok önemli Uzan ya. Ozan Oktay'ın... Şu diş şeyini... demek ki bak. Şu diş. Çünkü... <gülüyor> şu, şu, şu dişi açıyor. Radyonun dışa bakan yüzü Oktay olduğuna göre anahtar <gülüyor> otomatikman Oktay'ın cebine girmiyor. Ne yani. kadar güzel ya. Birçok şey değişti. 20 senedir... Şu sıfatlarımız bir de, değişmiyor. Ne kadar güzel. İstikrarlı yayın yani. 15 senedir ben açarım. Ben kaparım <gülüyor> bu radyoyu. Kepengini indirir Oktay oradan açar bereketi oradan gelir e tabi, e tabi bunca yıldır bereket bundan kaynaklı hay Oktaycım ya vallahi ya size koyarım. de bazen şey oluyor mu sabah kalktığınız zaman böyle aklınızda bir şarkı veya bir laf oluyor mu uyanır uyanmaz ya benim oluyor da ben durup dururken böyle bir televizyon da açık değil radyo da açık değil falan böyle Hı -hı. sessiz sedasız sakin bir ortamda uyanır uyanıyorsun bir şey oluyor aklında evet söyleyebilir miyim ben Tam ondan bahset sabah... de çok utanç verici. Zor tutuyorum kendime. Ben de iki saattir zor tutuyorum ben de onun için bu konuyu açtım Size zaten. Size az daha şey diye hitap edecektim. Ne? Ne haber hacı diye bu çok çirkin bir şey. Ve... Öyle şarkı mı var hacı diye? Hayır şarkı, şarkı değil bir işte. Söz, bir... ya ben... Şey de olabiliyor ya böyle bir laf <gülüyor> da olabiliyor yani. Oluyor bana da mesela pazartesi günü bizim Oktay dilimize aynı şarkı dolandık ve şarkıyı dinlemeden. Evet. Bu da çok enteresan. Sizin aranızda tuhaf bir ilişki başladı. Ellerine der, kına yakmış, ellerine sosyeteye girmiş köylü güzeli. Hakan Peker. O güzel şarkıdır 1932. ama yani. O sıkışar. şarkı. <gülüyor> yani köyü. sakız. Dönem, döneminin değil her dönemin sıkışar. şarkısı. Bu, yani bugün gençler çok dinleme fırsatı bulamıyorlar ama e, ben bir kuple mırılda değilim mesela. Yok mırıldanma. Gerek, gerek yok. Şimdi, herkes... şimdi sabah sabah herkesin <gülüyor> aklına kazınmasın. Yani o yine güzel şarkı bence. Yani böyle bir akla takıldığı zaman rahatsız etmiyor da Böyle bir, bir bir takım ifadeler Sen mesela ne haber hacı ben senin yaşadığın sıkıntıyı söyleyeyim şarkı değil işte benim ya yaşadığım Hı. şey ne dildine dolanmış işin her baskın var diye bağırışıp da uyandım ben cep telefon alacaksın Bars... demek <gülüyor> diye böyle bir şeyle ay, uyandım ay, ya ay, o eski telefonum olacaktı ne haber hacı diye uyanmaz mesela bak bir de uyanan insan dediler... çok komik geliyor da uyanınca. Ne haber Hacı? <gülüyor> lafı, ya ne komik. Ne Hacı? Herkese ben bunu diyeyim. Sen demin söyledin mesela bize hiçbir şey ifade etmez. <gülüyor> Öyle bir tehlikesi var bunun. Abi tehlikesi şeyden. Ben bu bayramda bir iki kere abim geldi. Hı. İşte büyük abim. Ben tamam ya Hacı falan diyordum. Oğlum nereden çıktı bu? Bizim gençliğimizde biz çok kullanırdık ya. Bu şimdi yine moda mı oldu ya? Abinin gençliği dediğin Celal Bayar'ın. Celal Bayar, <gülüyor> Remodoru, Bayar <gülüyor> Celal Bayar'dan hemen şey işte e, Menderes. Menderes zamanı. Adam o denk geliyor dedi bak dedi diline yapışır söyledi şey. Ya ben çok kontrollü adamdır. Olur mu öyle şey falan dedim. Sonra bir iki kere o gittikten sonra da sağda solda telaffuz ettim. Sanırım bilinçaltı uyanırken ifrazatla uyanıyorsun ya. Abi haklı çıktı kontrolü, gene. haklı yani. çıktı vallahi. Çıkar. Hadi evet. o zaman ne yapıyoruz bugün? Maksudur <gülüyor> <gülüyor> var diyerek devam edelim isterseniz buyurun. İşte tehlikeli bak bu tip şeyler tehlikeli çok, ama çok çok çok oluyor ya. insanın vücudunda ya. Şimdi dünyanın en zeki ıı, robotu yapıldı. Robotun. Kaç kişisi? 100 kişisinin listesi. Olur mu ya? 25 kişisinin listesi yapılmış. Onları bir ver de hemen ben Facebook'ta ekleyeyim. Bunları mı? Aha. Oktay bu gazetelerin hali de böyle Hadi <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Ne bunlar ya? Google'ı kuran bir numarada Google'ı kuran Larry Page ile Sergi Breen Bir numaradan, bir numaradan başladım. başladım çünkü 25 numarada Fox News'un CEO'su var hayır. O yüzden <gülüyor> bir, eğlenceli çok değil diye düşündük bir numaradan başladım Ondan sonra Apple'ın kurucusu 2 numaradaymış Steve Jobs Ondan sonra... Steve Jobs Nobelli Amerikan Enerji Bakanı Steven Chu. Enerji Aa. ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak mı geçiyor Amerika'da da? <gülüyor> Obama Nobel aldı ya. Bak bu adamın hiç esamesi okunmadı ha. Hakikaten bu da Nobel abi. almış. Ama Nobelli adam varmış ya orada hükümette. Her sene takır takır dağıtıyorlar o paraları oğlum ya. Di bize gelmiyor yani. Çok güzel bakanlık ismi. Enerji evet. ve tabii kaynaklar. bakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton dördüncü zeki kişisiymiş yılın. Aman bunlarda hükümeti bir şey yapmışlar. Çok Amerikan zeki. Amerikan yandaş medyası. Ay böyle diyorlar. Hükümetimiz çok zeki. Sizin rahat olsun çocuklar. Evet, Afganistler falan dert etmeyin kafanıza. Zeki ama çalışmayan hükümet. Amerikan Başkanı Obama'nın seçim kampanyasını yöneten AKP'de Message and Media. O da çok zeki bir AKP'de ya. değil de AK Parti'de <gülüyor> ne dememiz lazım bilmiyorum. Yöneticilerinden David Plouffe. Ooo o da gözleri fışkırır böyle şimşekler fışkır gözlerinden. Ondan sonra bakayım. Evet, i̇nternet antiklopedisi Wikipedia'nın kurucusu 11. Sıradaymış. En zeki Bravo. adamım de. Kimin aklına gelebilirdi ki böyle bir ansiklopedi kurmak? Çocuklar dikkat ettiniz bir yalnız? Hep bilişim sektöründe. Tabii, tabii ki. Bilişim ve ibrişim sektöründe. <gülüyor> ya bakıyorum Twitter Twitter bir şey var mı diye yok. Onlar Daha pek bir Twitter zeka göstergesi mi? değil ama ya. 40 yılda bir, bir şeye girdik. Yani, Onda da hiçbir ne sahibi zengin oldun ne bir şey zengin oldu. Olur yani. bak Facebook'un sahibi çocuk zeka değil ki. Ben kızlarla tanıkayım ben bunu diye. Ay sen diye Facebook ki. diyorsun. Ben kendim açımdan düşünüyorum ya. Yani. Twitter'da 3 aşağı 5 yukarı onun işte Şeyden hali. E, ne derler ona? Biraz daha nezih. Facebook bir şey söyleyeyim. Sen dün bakarken gördün Fahir. Dün değil de iki gün önce salı günü baktın ya sen. Evet. Ben de senin Facebook'un yancısı olarak yanında oturdum ya. Çok Mes şey olmuş ya. Çok çok. Çok karışmış Facebook dünyası. Hep öyle miydi ya? Çok karışık. Çok karışık ya resmen yani. Zaten insanlar da yavaş yavaş elini eteğini çekmeye başladılar. Bu karışık ortamda bulunmayalım çocuklar. Ortam çok karışık diyerek çok kişi hesabını sildim. Bir de bana şey diye mesajlar geliyor. Hı? Facebook hesabımı kapattım. Allah Allah. Çünkü ben bütün hayatımı o adamın Facebook hesabına göre kurmuştum. Ele dosta şey yapalım diye haber verelim. Facebook hesabımı kapattım. Çok sevdiğim Facebook'tan bazı zorunluluklar yüzünden <gülüyor> ayrılmak zorunda kaldım. <gülüyor> Titrediğin oluyor mu? Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım? Üzüldüğün falan oluyor mu? Böyle birileri eksildiği zaman arkadaş listenden. Bakıyorsun mesela bugün 500 kişi var. Yerimi bakıyorsun 480. Aa. Ne ismişler abi? Ben bir şey mi yaptım? Kime ne yapmış olabilirim diye stresi Böyle bir şey var değil, değil mi o? ya? Püldü iletişimi mi? mi beğenmediler ya falan? Ya ne oldu ki abi yani? Birinin üye olduğun mı grupları mı beğenmediler? Allah Allah ya. Ya üye olduğun gruplara bakarak adamları değerlendirecek olursan ne canlar yanar biliyor musun? Ben öyle... Ne gruplar kurmuşlar adamlar bir de yani insanlar. Dönem dönem temizlik yapıyorum demokratik olarak hmm, evet tamam bu arkadaşlar da belli ettiler Ama bazen işte insana şey geliyor yani kafa derisi, sempatik falan geliyor. İddia ediyorum 100 milyon kafa derisi topları falan diyenleri böyle rahat, rahat rahat eleyebiliyorsun şey. Hoşça kal hoşça kal diyelim. Evet, o zaman sempatik. Benim hala grubum duruyor ya. Evet, ya da grubu. 3'üyle <gülüyor> Emir ve görüşleri her zaman hazır. 3 mü? 3'ü tabi almıyoruz. adam Müzeyyo <gülüyor> hocam kadro açılmadığı için ve de oraya yani e, baya da talep oluyor. Arada bakıyorum böyle birileri et ya da hepsi durumda. erkek mi? Hepsi erkek o zaman. Benim de bir Esat dört yol grubum vardı <gülüyor> 4 gecelik grup üye olmak isteyen herkese bak, kapalı grup diye şey yaptık. Grupta <gülüyor> yok. iyi niyetle belki can suyu olacak insanlara da kapımızı kapadık. Vallahi canlı... Böyle böyle soğuttuk insanın çağımızın bir... güzelliğinden. Vallahi billahi ya, Oktay yani nasıl güzel bir şey yaptın zamanında. Adam da giremedi ilk 25'e bak. Yok işte, yok. yok. Twittercılar, mi Twitter Şimdi e, şu kargalara en iyi anlayanlar hakikaten kızıl derilenmiş bir kuzgun diye bir havalı bir laf taktılar ya kargaya. Ama kargı ile kuzgun arasında bir fark var. Tabii. Aynı şeymiş eki ben onu bir kere daha konuşmuştuk sonra baktım aynı şey ya i̇şte yani, kar bildiğin kargaya kuzgun diyor kuzgun. Çok dedirle. ince bir çizgi var. <gülüyor> bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Okta haklı çünkü mesela kuzguna yavrusu hoş gelir derler. Neden? Neden? Çünkü neden? <gülüyor> bu kargayla ile farkını ortaya koyan şey bu mu? Beste kuzgunu oysun gözün diye bir şey O farklı. O yani, farklı. Kafanı salladığını dinleyicilerimiz görmüyor. Kaçlarını kaldırıp kafanı sallıyorsun. Hayır. Yani. Şimdi hayır. E, kargaların hakikaten cin gibi oldukları ortaya çıkmış İsrail'de yapılan araştırma sonucunda. Ben kargaların sigari izmaritiyle şeylerini tütsülediklerini okudum bir yerde. Nasıl ya? Ga şeylerini böyle e, tüylerini falan. İzmariti yana hafif böyle. Yana, ne bit, alıp, bit mi gelmiyormuş? Bit. Pislik falan. Planı, hop hop diye şey yapıyorlarmış. Havuz. Veya iyice bunları alıştırmışlar ben, sigaraya O da olabilir Kargalar avlanırken organize zekadan yararlanıyorlarmış Bu ortaya çıkmış İsrail'deki araştırma sonucunda hmm, hmm. Ee, Grup halinde avlanırken ikisi avın önünü kesip şaşırtırken Diğerleri de ava saldırıyor Af ki karganın Af Karganın Af avı ne ya solucanın mı önünü kesiyor Siz önünü kesin bu zeka göstergesi değil Solucanın önünü kesiyor Kertenkele Kertenkele ki Kertenkele de önünü kolay kesilen bir hayvan değil çünkü yükselişte. <gülüyor> Doğru. Bildiğim kadarıyla. Kertenkele avlayan kargaların davranışlarını incelemişler. Ondan sonra kargaların bu davranışları tamamen akıl yürütmelerinden kaynaklanıyor arkadaşlarmış Profesör Ruven Yosef. Kendisi. Ya yazık onlar da uğraşıyorlar işte ya. Valla. Üzülüyorum ben onlara. Neydi ya? Profesöre ya. Konu dağıtıyorlar <gülüyor> herhalde böyle. Kimisi böyle güzel konuları alıyor. Size ne çıktı falan diye. <gülüyor> Size çıktı lan? Allah kahretsin ben kargalarla uğraşacağım diye. Öyle bunu... ne çıkmış? Raccıra serbest çalışma çıkmış ya o güzel. Ben de keşke serbest çekseydin uzay yolunu araştıracaktım. Bir de bunlara şeyken geliyor. Bunlar da asistanken dağıtılıyor ya. Tabii, Tabii, alıyorsun asistanken daha profesörlüğünün üst zamanlarına kadar bunu araştıracaksın. 25 yıllık göm kargaları. Ondan sonra eğer kaliteli bir şey çıkarsa zaten başka genetik araştırmalar tabii, falan için tabii. sana izin çıkıyor. Ya bu askerlikte şey çekmek gibi ya. Yedek su böyle. Sen nereye çektin? Kargaları çektim ben. Aynen. Sen Aynen. topunun darbe özelliklerini çektin. Öbürü orada genetik diyor, tıp diyor, Nobel diyor, bir şeyler e diyor. Hep torpille bu işler ya. Ya yani yani. onu da diyorlardı ben de yani üzülüyorum ya bilim dünyası bu kadar. Ona da bir düzenleme getirilmesi lazım. Mecburi herkes ya bu görevleri yapacak. Yani bu karga araştıran adam da yarın öbür gün güzel Nobel araştırmasını yapabilir. Bence hiçbir eksiği yok. Fazlası var eksiği yok. Pırıl pırıl insanlar akademikler yani. Evet. Yani ya, akade şey akademisyen... ya Bu müzikte nasıl hissediyorum kendimi biliyor musun? Nasıl? Biz şimdi bir bardaymışız. Evet. Dışarı içerisi de boşmuş tamam mı? İçeride acayip güzel müzik basıyorlar. Biz de barı sahibiymişiz. Şeyde oturuyoruz müdüriyette oturuyormuşuz gibi hissediyorum. Biz böyle bir hissi yaşamadığımız için Fahri daha önce hiçbir barın müdüriyetinde oturmadığımızdan tam olarak ne yaşadığını bilmiyoruz. <gülüyor> Ama umarız <gülüyor> bir açsana, <gülüyor> güzel bir histir bu yani. Bir aç bakalım hakikaten şey mi bir aç bir duralım. Bak içeride çocuklar. Bir dakika dur Fahri. Bu haftaki personel sigortalarını şey yaptınız Onları mı? yatırdık ya. Ben mi bekleyen kişiyim? Siz müdüriyette konuştuğunuza göre. Pardon ben abi mi? sizi görmek isteyen bir var diye gel bari ne yapalım oğlum ya da bir şey hiç alır mısınız sıcak soğuk diye falan diye gir yani. Dur bakayım. Yok be Fahir. Hiç, hiç alakası yok ya. Yok canım, Demek ki benimki tamamen hissi. Seninki <gülüyor> tamamen psikolojik. Öyle bir şey yok yani. <gülüyor> Ay Allah'ım yarabbim Ay ya. Ya ne biçim haberler ya. Her Doğru, gece hakikaten. uykusunda sevişen kadın diye bir kadının fotoğrafı var. Şimdi kaç milyon... Rüyalarla konuşuruz rüya... mu diyor. Rüyasını süsleyecek. 32 yaşındaki Bel Flour. Hollanda'da yaşayan bir kadın. Dünyada nadir görülen bir hastalıktan muzdarip. Neymiş o hastalık? Her gece uykuda sevişmek ve sabah yaptığı tek bir hareketi bile hatırlamamak. Sabah o vardı miyorsamak. o house'ta vardı kadın eski kocasıyla düzenli olarak buluşuyordun. Erkek arkadaşları tarafından sürekli terk edildiğini söyleyen kadın. Gece uyur uyumaz yaptığım hareketler yüzünden erkek arkadaşlarım bana uzun süre dayanamıyor demiş. Uyur uyumaz ne yapıyor bu anlıyor. Demek ki adamları uyuz ki ne? Dalar dalmaz kalkıyor mu uykusundan? Haderajer diye 4 satır olduğu için ben tam ha. bilemiyorum. Dalar damaz adamma şey yapıyormuş. Efendim bu haberi gazeteye koyalım mı? Yani çok ayrıntısı da yok. Sevişme falan diyorsa koy. Dört evet, satır mı satır? Kadının Fotoğraf fotoğrafı var mı? Var mı? var. var. <gülüyor> tamam bitti. <işte. gülüyor> <Var>. Bas gitsin. <gülüyor> Güzelce tamam. mi bir kadın var Güzelce yani işte, bir kadın işte. gibi geliyor bu da, ya. Burada sadece yüzü var fotoğrafta vesikalık. Yüzü nasıl güzel? Biraz bize anlat. Yüzünü anlat bize Oktay. Böyle ince uzun, ince Aa. uzun, kemikli mi? Sarışın? Sarışın. Kemikli? Oo çok güzel. Kemikli Ondan sonra sarışın. bembeyaz dişler. Oo. Dişlerini mi göstermiş fotoğrafta? Evet böyle görünüyor. Böyle askılı bir şey giymiş. Askılı mı? <gülüyor> böyle hafif topuz yapmış saçını. Oktay tamam yeter. Askılı değilmiş bu ya. Bu ne bu? Ha bir şey yok şey işte hiçbir şey yokmuş işte hiçbir şey yok <yokmuşsun. gülüyor> <gülüyor> Ay öyle bir şey işte. Ondan sonra B dur bu. E yani bunun bir kadının erkek arkadaşları şey olmasa. Ama onlar da bu. Bulduklarını... Söylemese kadının haberi yok zaten Aa, durumda. Ne diyorlar? Kadın adı neydi? Oktaycım. <gülüyor> Jennifer. Kadının adı. Kadının Bell, adı yok. Bell, ha. Bel. Bel. Bel ediyorlar ki Belcim dün gece. Belcim dün gece bele bele Bele bele yaptık. Et aman birdir iki dir üçtür ama adam her sabah her sabah. Yani ne anlatacaksın ya kadına? Halbuki adamların rahatsızlığı derdik. Ne yani? Tam ne? yattık uyuyacağız. Gerizekalı. Bu belki Uyanıp döktüm. dönüyor mu? Ha ya herhalde bilmiyorum. Gerizek, dünyanın en büyük gerizekalısını okuyayım mı? <gülüyor> okuyayım hemen onu da. Kim, kim olduğunu en, öğrenmek en ister misiniz? En büyük gerizekalıyı şöyle gönlümüz rahat bir şey girelim reklama girelim. Edirne'de otomobilde sevgilisiyle gezerken kızı ve eşine yakalanınca paniğe kapılan adam kaçmak isterken 5 yaşındaki kızı ezmiş. Kız hayatta merak etmeyin. Haa. ...kız hayatta ama adam gerizekalı <gülüyor> olduğu ortaya çıktı. Gerçi yargıya intikal etti mi bu bilmiyorum ama o yüzden... ...yargıya o intikal edilmiş olaylarda... E, ...adama gerizekalı geri demek lazım. başını o iş yeni. açtı. <gülüyor> Doğru. Gerizekalı, <gülüyor> gerizekalı. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. Günay aydın, ay aydın. Radio 3'desiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Günün gazeteleriyle buyursunlar efendim ya ben çok istediğim bir şey yapabilir miyim? Yapma Taktik dedik. Hayır, onu yapma dedik ya işte hacı dedin bir şey dedin demin. Hacı ne öyle diyorsun ya? Ee, şey ya bu güzel e, besinler var onlardan bahsediyorum. Ömrü ömür katan besinler dedi. Ee, senenin son artık bu, bu sene 2009'u bitiriyoruz. Son aydayız onu da yapalım, bitirelim. Bir daha da ömrü Eksik hayatımızda... Eksik kalmasın. Mı, e, tamam. Hayatımızda bahsetmiyor. Be, senden Gelin. mi sakın ya, ya? Doktor Öz yapıyor da hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Ben yapınca bu suç oluyor Doktor abi. Öz senden daha mı zengin? Daha mı zengin? Yarını evet. düşünüyorum <gülüyor> Daha mı zeki? Hayır. Ha, hayır. Daha mı yakışıklı? Hayır. Hayır. hayır. Biraz İngilizcesi daha akıcı. Evet. Olabilir. O Ben de kalsam o kadar Amerika'da, Ama Amerika'da da, Amerika Ama Amerikan aksanıyla konuşuyor. Sen İngiliz aksanıyla konuşabiliyorsun. Ha, i̇stesen. Yani. Can't do that de bence yani. yer gelmişler. <gülüyor> yani. Mesela, Mehmet Özet de sen o I can't do that. Can't do that. <gülüyor> Diyemez bile yani. Bunu bile diye. Yapamayın <gülüyor> Uçsun oh. falan der. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani ya ayret bir şey. Üstelik ben kimseye burada kabahat falan da göstermiyorum bir şey açıklarken. Hiç. Bence çok da nezih ne bir insanım ya. diye düşünüyorum. Hiç. Bu gıdalardan bahsedeceğiz. Hani çünkü doktoroz olsaydı bunu yediğin zaman aha böyle çıkar. Bunu yediğin zaman aha böyle çıkar diye bütün kabahatlerini gösterirdi. Çünkü adam, adam Z, her şeyi giriş çıkış bütün sistemleri biliyor. Yedi oğlu söyleyeceğim, Ege'ciğim yani e, ömrü ömür katan on faydalı besin diyorlar. ve Bunların arasında... Bir tane doğru düzgün şey yok mu? Senin hakikaten çok e, tiksindiğin şeyler var. O ben... zaman ben sayıyorum. Bir brokoli... Brokoli'den Bravo o bak, Brokoli var değil mi? Yani neden ziyade iyi isim gelmez. Tofu falan gibi şeyler mi yoksa brokoli gibi Vallahi sek, sek malzemeler mi var? Sek sek malzemelerden bahsediyorum. Tamam. Bak brokoli tamam. kalp hastalığı var tamam. mı? Bak Ege bugün... Evet, yok. Olur mu? Nasıl ben sen dün... Dün, böyle... dün biraz sıkışıyordu ee, sıkıştı. doğru. Sıkıştı. Ee, diabet var diabet, mı? var. Var. <gülüyor> var. var. <gülüyor> Niye var ona... diyoruz Ne Böyle bir şey olmasın. Kronik hastalıkların var mı? Var tabii. Ya bak. Beş senede bir kafayı yardırıyoruz işte kronik, kronik değil mi bu? Kronik kafa yardrma var adamda yani. <gülüyor> ne zaman kronik olacak? E, Üçüncüden sonra. Üçüncüden sonra kronik olur. <gülüyor> <mi? gülüyor> Hayır canım ikinciyle beraber kronik adını, olur. Adını sen koy diyeceğiz. <gülüyor> Doktor Bey adını siz koyun. Doktor Bey adını sen getir diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ne bu bu ne bu komik miydi kronik koyun? kronik. <gülüyor> <gülüyor> bak <Çakamaymış bu. gülüyor> Devam ha, var Mesela ha. patates diyoruz ama lalettay patates Börek içindeki patates Hayır börek içindeki patates Patates kızartması faydalıysa bak bu sefer bu araştırmanın altında imzamı atarım Hiçbir <gülüyor> katkıda bulunmamış zaten, zaten araştırmada senin ismin yazıyor altında ama imza kısmı boşmuş oraya bir imza atarsan bir şeyin altına imza atmak ne kadar garip bir şey bu sözün altına imza ne? Oturduğun yerden sen nasıl sahipleniyorsun olayı Oğlum işte bizim geçen e, 3 Kasım özet altına herkes imzasını atmış görüyorsun yani Doğru yani, <gülüyor> toplantı, <notlarına gülüyor> toplantı notlarının tutanaklarına İmzanın yeri daha büyük Tatlı patates abicim. Tatlı Tat, patates. Yem dedikleri bizde yok. Şeker patates mi? Şeker var. Var mı bizde tatlı patates? Bizde var mı Oktay? Sana dönüyoruz biz. Ben de Ege'ye döneyim. Bizde var mı Ege? Ben kime dönebilirim ki ya? Fahire <gülüyor> dön. <dönebilirim> <gülüyor> Sen Onun dönemiyorsun oğlum. Bizde, kafa sabit de senin. Hakikaten kafa biraz şey ya... <gülüyor> <gülüyor> Bütün belden dünün. Tatlı patates dediğiniz ne ya? Ne, ne işte o tatlı patates dedi. Patlı patates bayağı işte. Ama Öyle yok. De o bizde yok ya. Şeker patates Şekerle yani. bir bilgi bilgi bilgi bilgi. Ee, Tam bir kanser düşmanı bey ee, yaşlanmayı adeta sıfıra indirgiyor. Aa, bu arada dün Zekeriya Beyaz'ın 1994'teki bir e, siyaset meydanındaki halini gösterdiler. Faruk'cığım sen niye 15 sene önceki şeyleri gelirken bizim eski kasetleri dinliyorsun? Dün Zekeriya Beyazı e izlemişsin. Bir şey, bir, bir ne, niye böyle nostalji yaşlanıyor musun sen? Ya yani, eski günler. <gülüyor> eski günler de o Eski günler. Ama hakikaten adam atmış ya. Yemin ediyorum 94 yılında görsen adamı öyle yaşlı başlı bir adam. Bugün bakıyorsun zumba gibi bir adam. Saç boyasını keşfetti çünkü. Evet, saç boyası anti aging dedikleri her şeyi bulmuş maşallah. Neyse. Tatlı patates bu. Ondan sonra sebze suları vitamin sebze suyu mu evet sebze suyu pırasanın suyunu içiyorum mesela sebzelerin suyunu atmıyoruz ne yapıyoruz sebzelerin suyuna banmaksa bak bana okey mesela ne bileyim bana okey ee... diyorsun <gülüyor> nedir mercimeğe ban <gülüyor> mercimek sebzeye var. girmez mercimek, mercimek, mercimek bakliyat yani taze fasulye de canım taze fasulyeye ban. ban Oo o, çok, çok güzel banarsın Pırasını pırasaya banarsın Banarsın. ban ekmeğini yemediğin sürece hmm. Ama... suyunu em ekmekten ondan sonra yine ban ee? öbür türlü sadece suyu olacak şey değil ondan sonra mercimek somon ıspanak bunlar bunlar adeta... da sorunumuz yok ıspanakta sorun. sorunumuz yok Ispanak hakikaten çok güzel bir şey değil mi ya hem ucuz hem güzel hakikaten. hem kolay bir şey i̇şte ya onda da doktor öz gibi olmak zorundayıp ıspanağ kabate yaptıklarını Vallahi düşmanı yapmaz, yapmaz sana ya ıspana kabate yap yaptığı şeyler şey yüzünden oluyor ya ne benim oluyor? teorim bu çok yani, oktay <gülüyor> teorisine dönüyoruz şu çok anda doğru olmayabilir bu teorim ama yani sonuçta teori <gülüyor> ee, hipotez falan yanlış da yapıldığı ya. zaman yanlış yani, yanlış. yani yanlış. Tüketildiğinde yanlış tüketildiğinde, yanlış pişirildiği zaman yemek olarak yanlış yapıldığı zaman, ya yani bir takım hatalar yapıyorsun yemeği yaparken. Evet. Ispanak yemeğini yaparken. Her zamanda mı yanlış yaparsın nokta? Ondan sonra o, işte yani yaşım ya, 36, bunca yıldır yediğim ispanakları üst üste koysan boğazda kaç köprü olur bilmiyorum. Yani benim yanlış dediğim birilerinin tarzı Faiz ama yani o sonuca bakınca ben yanlış olduğunu hissediyorum. Kimilerine göre yanlış değil o, bu bu yemek böyle yapılır da. O da kendi içinde haklı. Yanlış mı yanlış mı? Çünkü hakikaten böyle. İnsan şey oluyor ya... Acaba bende bir sorun mu Hayır, var? Kanama mı? İyi giyimli 2B geldi. Götürüyorlar. Yanlış mı, yanmış mı? Espirisi yüzünden seni konuşmak istiyorum. Ben zaten <gülüyor> kafamı çevirdim Yanlış mı dedim ama biliyorsunuz hani şey orada bir karalık mevzu bahisi oluyor ya sonuçta. Burada bir mouse var ya. <gülüyor> <gülüyor> bu mouse'u kullanarak seni kapatmaya çalışıyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Onu yanlış yere şey yapmışsınız. <gülüyor> Doğru yere bağlasanız emin oldum başarırdın. Burada ne bilgisayar var ya? Bu bilgisayar kimin? Ya ne bileyim her tarafa bir bilgisayar koymuşlar. Bir de radyo anahtarlarını koymuşlar. Buraya. ben iyice e, işkilenmeye başladım. Beylülle Bihtir bitti mi faal? Bitti bitti. Beylülle şey yaptığı yer vardı ya puding yapıp, yaladığı dığı. Ha yer. evet deniz kenarında. Ha deniz kenarında. deniz o... kenarında mı yaptılar pudingi? <gülüyor> ya ne, tüp mü götürdüler? <gülüyor> Tabii canım, sen tüpü. bagajdan tüpü al. Ben de süt alıyorum buradan büfeden. Karıştıralım arabamıza, buzumuzu sürelim. Sonra denize gireriz öyle yıkanırız. O sırada Adnan Bey geldi zaten terlikle denize. <gülüyor> nasıl görmedi ben onu anlamadım <gülüyor> ya. Ne yapıyorsunuz lan puding mi yapıyorsunuz? <gülüyor> puding dedi Alman tatlısı diye ülkemize girdiği için hakikaten de bir garip bir şey yaptı. Alman puding. tatlısı mı? Ha tabii Alman tatlısı yapıyorum diye girmişti o, ya. be, Alman Alman, Alman tatlısı var ya. Alman tatlısı başkadır abi Alman pastası. Bu şey pasta havada ekler tipi bir şey o. Pasta ayrı, tatlı ayrı. Alman tatlısı doğru diyor ya. Alman tatlısı. Puding diye geçer. Das puding diye. Doğru söylüyor ya. Bunlar da en ucuzundan başladılar ya. Pudinker, ne bileyim böyle bir kremalı mremalı bir şeyler yapsalardı. Şokellalı mokellalı güzel oldu. Veya ayva tatlısı yapsalardı üstüne kaymak koysalardı. Abi şimdi onlar giderken o kadar ayrıntı düşünmediler zaten. Hatta bunlar öpüşmeye başlayınca kamera ayvaya dönerdi böyle. Ayvalarda Ama ayva böyle. da ayva böyle güzel ekmek ayvası içinde böyle şey. Kütür ayva. Karanfili falan da koymuşlar. Tarçınlı marşı böyle kızıl kızıl of of of of. of. Ne bu ya? İstanbul'a 40 km mesafedeki aş yuvası. Ha evet doğru. Ee, bu geceliği kiralanıyormuş işte 1500 dolar. Şimdiden kiralanmaya başlanmış. 100 dolara mini tur yapıyorlarmış. Ne de pudingler ücretsizmiş. Ya bu ne bu ya? Gece, Gece... boyunca puding servisimiz var. İstediğin an puding isteyebiliyor musun? Çünkü o evdeysen ne alacak Herkes içeride şeyin bekliyor acaba bir yerden bihter, bihter çıkarıyor? bir yani de içeriden ya. şeyleri sürünüp gelecek. Pudingleri. Pudingleri sürünüp belenip belenip gelecek. 1500 doları o dahil diye düşünüyorlar. Da, yastığı da beş... kendin getiriyormuşsun ama araya koyacağın yastığı. Çünkü pis pis başkasının araya koydu tamam, yastığı Ama tabii istemez... canım hiç. Herkesin kendine kadar yastığı. Dur bakayım bahçesinde lama varmış, kanguru varmış. Bahçesinde... Puding var mı? Puding sen ondan <gülüyor> haber ver? Ya kanguru <gülüyor> mu varmış? Kanguru varmış hiç kanguru görmedim İstanbul'un eski şeyleri semtleri hep kangurular, eski semtlerinde <gülüyor> o kangurular hep sokaklarda. Kanguru İstanbul'da bir semt adıymış. <gülüyor> Demek ki mantıklıymış o soru ya. Neyi sorusu ya? Telefon etmişler bu elçiliği acaba Avustralya'dan kanguru getirebiliyor muyuz diye. Ben de ne garip adamlar vardı. Bak merak edenler varmış bak getiriyorlarmış işte. Ama o çok güzel bir şey değil mi? Mesela oturduğun bahçede tabii orada pudingleri belenmişsin. Orada güzel şey yapıyorsun. Bahçeye şöyle dönüyorsun deniz manzarası Oradan kangurular zıplayarak geçiyor. Tavus kuşu var yanında. Tavus kuşu değil. Yani çünkü insan hep araya işte. Önce bir yastık deniyorsun. Sonra bir puding. Sonra ne aklı Kanguru tabii ki yani. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. İşte Erotizmin şey... öğesi. Yani bende de mesela bir süpermarket hep erotizmi canlandırır. O Efendim Fire. O süpermarkette bir yarışma vardı. O adam mı geliyor akla gözlüklü? Yok Genç, ya. Gençten bir bir süpermarketin şeysi var ya amblemi. Bir, çünkü o da 15 sene önceki bir yarışmaydı Fire. Acaba onu mu gördüm <gülüyor> Aa o hala devam ediyor öyle bir yarışma Nasıl var. Nasıl devam ediyor? Tabii tabii markette Ege görmüştü. Kanka. Vallahi ciddi söylüyorum. Alıyorlar al, alışveriş Kanka. arabalarıyla. E, o dediğin yemekteyiz hazırlık kısmı. <gülüyor> Biz de şimdi buradan da gireceğiz zeytinyağımızı alacağız. Onu ben de gördüm canım benim dediğim o değil. Sen dediğin o mu faiz? Yok benim dediğim ben e ne... ne Ne o yarışma? Ne işte market yarışması işte ya. Onu gidin bunu alın buradan şunu alın. Pahalı pahalı ürünler alın. Gelin. Yalan söylüyorsun. <gülüyor> Yersiz mi kullandım? Buyurun haberlerimize devam Devam et. Şimdi kadınlar, Hı. kadınlarımız, ne kadar güzel kadınlarımız var. Ama kadınlarımızın daha uzun yaşamasını istemez miyiz? Elbette ki isteriz. Zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Onlar otomatikman uzun yaşıyorlar. Japon uzmanlar araştırdı kadınlar sebep nasıl uzun yaşıyorlar diye bunun sırrını... Sebep nasıl mı? Fahir Öğüş sebep nasıl? Gündemdeki olaylara dair. Fahir heyecanlanıyorsun. İlk gün heyecanını taşıyor Fahir Dolunan. İlk Yayın gün evet. Şey, kadınlar uzun yaşıyor. Sebep? demişler. Sebep? Ee, Nasıl? <gülüyor> hemen araştırmışlar, bulmuşlar. Şimdi e, RAS-G-F-R-1 diye bir gen var. Biliyor musunuz bunu? Aa, biliyorum ben, evet. evet. ras g -R f r 1 Erkeklerde ee, oluyor. Ha, bu e, gen kadınlarda etkisini kaybediyor. O yüzden kadınlar uzun, yani erkekleri çabuk gömüyorlar. Ve kadınlar ferah ferah yaşamaya devam ediyorlar. Dayanıklı oluyorlar. Peki ee, mesela kadınsı tavırlarımız varsa? Varsa biz daha biz uzun, uzun yaş yaşayabiliyor muyuz? Tabii. Zaten öyle e, feminen erkekler biraz daha uzun yaşıyorlar uzun ve tasasız ve neşeli yaşıyorlar ha hayt diyerek. E tabii canım gam yok tasa yok demek tabii ki ömrümüze ömür katmak demek. Şimdi DNA'larla falan oynamışlar mı oynamışlar? Bu geni nasıl ezebiliriz vücudumuzda? Bu geni bu ezemeyiz abi. Bu geni atabiliriz. Onu, onu, onu nasıl atacağız? Onu yapıyorlar ya. Nasıl yapıyorlar otağı? Onu, ha, onu şey yapıyorlar değil mi? Bu genin özellikleri Oktay daha iyi araştırdı da şeyden kaynaklıymış. Japonları araştırmışsınız. Niye üstünüzde şey yapıyorsunuz? Oktay daha iyi araştırdı. Ya araştırdı dediğim Anıl şey göndermiş. Link göndermiş. He. O linki okudum ben. Ha. Tokyo Üniversitesi uzmanları e, DNA'larla falan oynarken bulmuşlar bunu. Lan ne oluyor i̇şte falan, falan diye. Şimdi DNA'larla oynamasınlar ya. ya yani bir gün oradan bir mutant çıkacak. Bir yiyecek hepimizi. Yani öyle çok da abartmadan veya oynayacaklarsa veya dokunmadan uzaktan incelesinler. Öyle ha. yaparken görmüşler zaten. Bu GRFRR1 şey, ne yapıyordu abi neyi üretiyordu erkenin? Spermo. Spermo üretiyordu. Hı. O yoksa eğer vücudunda sen dünyanın şey hepimizi gömersin. Beşemek istiyorsan üretimi durduracaksın. Üretimi durduracaksın çünkü e, şeyden yiyorsun, cepten yiyorsun yani öyle Doğru. düşünmek lazım. Üç kat uzun yaşıyorlar bu yoksa adamda. Ya var ya şu senin hastalık dönemindeydi. Biz çok, çok iyi kalpli dinleyicilerimiz aradı bize. Hakikaten bir kere daha teşekkür ederim de bu başarılar dilemek için sana <gülüyor> özel. doğru bana da çok meylediler. Yani, Onu şey yapmadık hiç ya. Hiç hiç konuşmadık. teşekkür ederiz vallahi. Hepsi teşekkür ederim. Bir de bugünlerde şimdi bu yarın biliyorsun eczanelerle ilgili bir e, bir olay, şey var olay var. Neydi o evet, olay? Yeni bir gelişme var. Şimdi 7000 değil. Ne bu? 7000 eczane evet yaklaşık yarın kapalı. kapalı. Obe eczaneler bir çok, hariç. Birçok eczane sahibi de eczacı da aradı ve şey dedi. Eczanemiz sizin falan filan dedi. İşte biz faylı birkaç şunu dolaştık hatta vitamin aldık falan. Bunlar ege'ye lazımmış diye. Orada aldık Amerikan vitamini orada <gülüyor> Ama sağ olun bana varis çorabı da aldınız mesela. Aa o hala severek giydi. Aa evet onu ama hemen haber verdiğin için sen daha doğrusu biz ha, hastaneye doğru. yaklaşırken haber verdiğin için onu bir eczaneye gidip bir ricacı olamadık. Gittik paramızla aldık da. <gülüyor> Birçok eczane gerçekten şey yaptı. Eczanemiz sizin diyerek böyle maddi manevi desteğini gösterdi de... ...şu konuyu bir konuşalım ya. Önümüzdeki saat mi konuşacağız? Ne zaman konuşacağız? Ne oluyor? Eczacıların sıkıntıları yok. Çok dertliler eczacılar. ya. Yani. E, o zaman önümüzdeki dakikaları eczacılara şey yapalım ya. Yarın nöbetçi zaten hepsi tatildi. Yatış dedikleri pozisyona geçecekler. <gülüyor> Doğru hakikaten ne güzel. Bugünden eczanelerin e, sorunlarını alıyoruz. Yani eczane kalfasından... E, affedersiniz eczanenin sahibine malın sahibine kadar mesela çünkü mal sahibi de etkileniyor buradan Sosyal mal sahiplerinde şey yapmayalım yani mal sahibi de değil eczanenin dükkan sahibi Dükkan sahibi. Çünkü, çünkü o da kiraya sonuçta var. yani her eczanenin sahibi de şey değil tabi ki ve kaça devrediliyor bu eczaneler nasıl iyi bir yatırım eczane Hayır, eczane hemen. plakası almak iyi bir şey mi? Çünkü <gülüyor> yarın öbür gün piyango çekilecek, 20 tane taksi plakası, Vallahi, ve 14 tane eczane, eczane plakası alabiliriz. alabiliriz o rüslat mosalı. Eczane bana. plakası değil de eczane tapelası. O yanan e var ya. Yanan, yanan Çok güzel e. o ya. <gülüyor> çok güzel o. Ben onu. Bu, bu, şunu bir, bunu bir konuşalım önümüzdeki saat. Tamam, önümüzdeki saatte bir konuşalım. Tamam açtık yani. Hatta şu andan itibaren aç kapılarımız sonuna kadar. Bu saat. Ha, ya da buyur. Önümüzdeki buyurun. saat. Eczaneler konuşuyor köşemizde şey yaparız ya eczacıların sorunları ne oluyor ne bitiyor nedir derdiniz nedir yani biz biliyoruz da herkes bir bilsin. Ben Sen silah. biliyorsun ya. Yani. yani eczane dünyasına gerçekten hakim bir insansın. Bu arada dün Fenerbahçe 1-0 yani onu da Ege'nin... E, çok pozisyonlu bir maçmış çok, bu arada. Ben gece pozisyonlu. öğrendim onu. Nasıl, Direkten değil? dönmeler falan filan. Gece öğrendim onu mu? Hı. Nereden öğrendin? Nasıl öğrendin? Arkadaştan konuştum maçı seyreden. Ali'nin söylemiş. Ali'nin izlemiş maçı. Bayağı pozisyonlu da bir maçtı demiş. Bu pozisyonlu bir maç. Ee, i̇yi, güzel. İyi, güzel, ee, Fenerbahçe'yi bir tebrik ederim. Et, hakikaten. Geçti, et. Bir çıktı, bitti. Geçmiş olsun, değil mi? Son maçı Formula bitti, gitti, bitti yani. Opa, bir maç kala lider olarak bir sıra çıkmaya hak kazandı. Kendisini tebrik ediyor. Bundan sonraki Avrupa macerasında e, nice güzel haberler bekliyoruz. Eee şöyle diyebilir miyiz? Fenerbahçe zirveye alıştı. Ben, yani, ben bugün eğer... bir gazete de gördüm, şöyle yapmayın yani. Ya? Gazete bilmiyorum da ben kendim böyle zirve laflarını falan bilmem bilirsin Zirveye <gülüyor> abone. Heh. Heh. fenerbahçe <gülüyor> zirveye abone. Bir gazete de şey yapmış. Diego. Diego dedin, herhalde Diego attı. Diego, ismi Diego mu? Diego, diye futbolcumuz var. Evet, işte Luka Diego, adı. Diego. Doran'ın şeyi var, kuzeni var Diego. Hayvanlarla hmm. konuşuyor ya. falan, onun şarkısı daha güzel. Ormanın içinde dın dın dın, dın dın, Koş Diego koş Başı dertte bir arkadaş var Haydi Diego kurtar onu Haydi Diego koş Diego çocuk evde di çok fazla ne kadar Ne yapacağız mi? nasıl bitecek bir de bu <gülüyor> Şarkı bitmiyor <gülüyor> bari, bir, Diego hakikaten şey çocuk Yani delikanlı da bir çocuk, çocuk. Diego Maradona'nın ön isimlerinden bir tanesi değil miydi Tabii. ya Diego Armando Maradona Ondan şey yapmıştır Dora'da Dora, Dora diye Simba. Diego şey ya Latin kökenlilerin ahmedi Mehmeti yani adı Diego olmayan da kız vermiyorlar. Doğru. 2009 Best Model of Turkey yarışmasının birincisi Tuğçe Sarıkaya'nın yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Tuğçe Sarıkaya yalancı mı ya? Hiç, Hiç haberimiz var. yok. Niye ne yalan yalancı? söyledi? Tuğçe. Dört dil bilmedi ortaya çıkmış Tuğçe Sarıkaya. Tuğçe Sarıkaya kim abi? Ne bileyim abi yalancı diye haber olmuş. Üstün. Yalancı Tuğçe. Aa Tuğçe Sarıkaya bilmem ne güzelim. En son amcamın kızı dedi şarkıcı Ebru Polat'ın. Ee, Amcasının ta kendisi olduğum ortaya çıktı. Aslında ablası oldu ortaya çıkmış. Zaten Ebru Polat'ın ismi de Filiz Sarıkayaymış. Bu <gülüyor> kadar karışık hayatı var ya. Nasıl akımda tutuyor bu kadar şeyi? Kaç dil biliyormuş? Bu ne? Dört dil bilmedi ortaya. Dört dil bilmedi. Yani Çatbat biliyormuş <gülüyor> ikisini. Bir tanesini. Yani Avukanca gibi. Akıcı, İngilizce ee, orta düzey dedi zaten biliyorsunuz o CV'lerde orta düzey diye <gülüyor> geçen şey. İngilizce konuşulduğunda İngilizce konuşulduğunda anlıyorum. anlıyorum anlamına geliyor. Türkiye güzelin 3. yalanı diye gazetelerde haberi var yani. Ben de Tiger Woods'un yalanlarını vereceğim. Ama onu özellikle. ver bence o daha güzel. Bu çok Yani şeymiş, hep yarmış. böyle güzellerimiz, sporcularımız dediğimiz insanların hepsi yalan İnsan, çıktı bu dünyadan artık alacağımız tat kalmamıştır ben size söylüyorum. Bir anda değişir bu dünya. Hop gün PTT diyoruz sevgili dinleyiciler ve bu lafımızın arkasında duruyoruz. Ne dedi, önemlisi bu. En son nedeni duymuyordun ama onu sonra konuşalım. Buyurun efendim. Evet. Şimdi açlık yüzyılımızın sorunu değil mi? Doğru. Sabah sabah mesela ne yiyeceğiz diye, ne, yiyeceğiz, ne yapacağız diye düşünürken çok sıkıntılar çekiyoruz. Doğru. Hiç gerek yok çünkü Amerika'da... Ne yiyeceğimizi bulduk. Tabii. Bizim Texas... öğrenci evindeki... <gülüyor> En rahatsız edici laf buydu ya. Ne yiyeceğimizi bulduk. Ben mu? ne yiyeceğimi buldum abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir laf atırdı da herkes de ağzının izini bakardı. Pide mi söyleyecek, dürüm mü söyleyecek? Ben ne yiyeceğimi buldum diyen adam hakikaten bir anda şey oluyordu. Ermiş adama dönüyorum. Ben ne yiyeceğimi buldum abiciğim. Ondan sonra da gözünün izini bakar. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyeceğini açıkladıktan sonra da vazgeçirmeye çalışıyordum ki sen de aynı seviyeye gelsin. ha mantı yemeyin şimdi falan diye gene o çaresizliğe dönmesini sağlıyorum. Evet, ne yiyeceğimizi bulmuşlar. Neyce bizi bulmuşlar? Ee, pamuk yiyeceğiz. Pamuk. Ee, pamuk mankenler yiyor pamu. Fıstıfıstı ya... yutuyorlar zayıf kalmak için. Şimdi Onun ama kabahati nasıl çıkıyordur onu da merak ediyorum ya. Lifli çıkıyordu, lifli çıkıyordu. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Oradan pamuk giriyor arkadan lifli lifli örgü halinde çıkıyor. Şimdi e, bilim adamları e, bu şeyin çekirdeğindeki pamuğun çekirdeğindeki gosipol maddesine ayrıştırarak pamuğu besin maddesine dönüştürmeyi başardılar. Yüksek miktarda protein bulunduran pamuk tamamen bir adeta şey olacak besin kaynağı pamuk tarlaları 500 Adiyeller milyon Aliyenler olarak dolaşacağız ondan sonra hampa mı hampa mı y yiyeceğiz ya? abi yakın bir gelecekte çikolata ekmek kek ve diğer bazı besin maddeleri burada ismini vermek istemedim diğer bazı besin maddelerini gözlem olur diye mi vermiyorsun falı ne kadar hassas ol... sponsorumuzu gitti <gülüyor> ne kadar hassas oldu birer birer ya e, ...tabii ki şimdi o hassasiyetimizi dışarıya karşı verelim de o hassasiyetimizin ne olduğunu bilsinler yani mesela pamuklu gözleme Gittim bir yere, oradan pamuklu gözlemeni yiyorsun. Pamuklu börek mi bekliyorsun? Pamuklu yani? börek efendim. Orada söyleyeyim. göstermişler ve pamuk yedikten sonra kabahati nasıl oluyor insanın diye. Onu doktor öz gösteriyor abi, <gülüyor> bir tek onun hakkı ona verilmiş. Bence olurlar. ona bakmak lazım, pamuk yiyelim mi yemeyelim mi? Ama dedi. pamuk yani şimdi hepimiz çiğnemişizdir herhalde pamuğu. Öyle evet. kopan bir şey değil ağzında, eriyen bir şey de değil. O işte o gosipoli ayırdığın poli... zaman içindeki gosipoli ayırdığın zaman pamuk elva gibi bir şey oluyor yani ağzında eriye gidiyor. <gülüyor> Hakikaten çok güzel bir hale geliyormuş Pamukta yağ gibi kayıyor diyorsun Valla ondan sonra her türlü istediğiniz gibi tüketin Mesela çocuklar eskiden mesela tarlalara dadanırlar ya böyle <gülüyor> Pamuk, tarlaları. Pamuk tarlalarına dadanan çocuklar göreceğiz Böyle ağızları böyle güzel güzel doldurmuşlar falan Gerçekten dünyanın en güzel besin maddelerinden biri olacak 500 milyon kişi rahat edecek yani bu pamuklarla. Vallahi biz de Çukurova'nın adeta. Ama yani bu lüks gıdaya mı girecek peki? Yoksa aç olanlar bunu kemirsin. Hay temel gıda. Temel gıda. Temel gıdaya gider. Pamuk. Bir daha temel gıda de <gülüyor> rahat et de devam Temel ediyoruz. gıdayla ilgili her şey aklından geçti sen temel Vallahi. gıda. Vallahi bu arada bugün gazetelere baktım. Marilyn Monroe'yu gördüm çocuklar. Evet. Marlon Monroe'nun keş fotoğrafları. Fotoğraf değil ya videosu çıkmış. videosu altta altta da bir şey yazıyor. Da hayır hayır. Marlon Morrow her zamanki e, alınlı halinden ve güzelliğinden uzaklıyor ama fotoğrafa baktım. Oh tamam. neşe içinde gözleri kapalı <gülüyor> diye takılıyor oradan Marlon Morrow. Gayet de keyifini e, şey tabii keyif maddesi demeyeyim. Anlık da olsa böyle bir şeysi vardı. Yalan dünya bir geçiş dünyaya, anında evet. görüntülenmiş. Yalan ve renkli dünyanın kapılarını kim açtı acaba Marlon Monroe'yu diye bu esrar perdesini Tırnak içinde söylüyorum Esra'lı. Ee, ne kalır, ne <gülüyor> kadar en tersiniz Fahim? Yani ben seni Habertürk'e aldıracağız falan. <gülüyor> Merak etme. Bundan sonra manşetleriniz sen atılacaksın. <gülüyor> Türkan Şoray programa başlıyormuş televizyon programına. Tutar Ay, mı? Tutar mı? Tutar arkadaşlar. Tutar. Tutar, tutar mı diyorsunuz? Kuralları vardır çünkü. E, öpüşmek yok demiş programımda. E, çok güzel. Müjde Harınki tuttu ya oradan Nasıl yok ya? Neredeyse televizyonlarda bir, bir öpüştü. Başka kim öpüştü? Bana bir diziden öpüşme sayın. Nasıl ya? Hangi o, var dizileri ya? bilmiyorsun Aa. herhalde diziler. Var öpüşme. Kendilerini tamamen şu anda öpüşmeye ve affedersiniz amiyane tabirliği şeye vermişler. Haricinde vermişler her ya. şey. Mi Haricinde demiştim? o haricel şey her şey serbest. Ve bütün şeyler bekliyorlar senaryoları böyle adamlar pazartesi günü dört gözle bekliyorlar. Evet, çekim zamanı geldi diye. O çok güzel bir noktaya geldi Türk televizyon tarihi. Ee, altın ne? harflerle altın... yazılacak bütün bu öpüşme sahneleri. Yazılacak mı? Günaydın. Dün dün dün. ay ay ay ay will. Yabancı şarkıları çok seviyorum da şu ne dediğini de bir anlatsam daha güzel söyleyeceğim. Orada duygusal tamam benim mi Güzel Aşkını söylüyor yani. Önemli olan hissedebilmek ya. Şey değil illa İngilizce bileceğiz diye öyle bir şey gerek yok yani. Sarıkaya da bilmiyormuş mesela Türkçe sarıkaya. Yani ama ne kadar duygusal bir kız yani. Ne kadar. ne yani. güzelce bir kız. Türkçe evet. sarıkaya bilen 4-5 kişiden biriyiz. Bence yeni öğrenen 4-5 kişiyiz. Herkes biliyordur. Biliyor mudur ya? Tabii evet, abi yani. ya. Tu herkes dışarıda Türkçe sarıkaya maskeleriyle dolaşıyor. Ben biraz üzüldüm kıza ya. Yazık. Gazetede bir haber çıktı. Hepimiz öyle tanıdık. Yalancı diye tanıdık. Yalancı güzel. Bir insan yalancı diye haber olur mu? herkes hepimiz ara sıra zaman zaman yalan söylüyoruz. Ne Ama var? tabii ki çok ger gerektiği şartlarda. Zaten Mesela... belirli durumlarda yalan serbesttir. Bir, başını kurtarmak için. İki, haksız kazanç elde Dört etmek için. Üç, kız tavlamak için. Dört, ile Yalanın... kocayı barıştırmak Hayır, için. Hayır, o işte çok günahmış. O büyük günah. <gülüyor> en büyük günahlardan bileyim şu an. Kaya yapacağın arasına girmeyeceksin arkadaş. Arkadaş, evet. Red Bradbury. Madem Tuğçe Sarıkaya dediniz benim de kontratezim bu. Red Bradbury. Kimdir bu abi? Bayılıyorsun değil mi böyle ağzını büzerek söyleyeceğin isimleri <gülüyor> telaffuz etme. Bir de bizim bilemeyeceğimiz sorular sormaya bayılıyorsun. Tahmin ediyorum öyle. Ray Bradbury kendisi 90 yaşında. Ee, Amerikalı ünlü bilim kurgu yazarı Ray Bradbury. Hiç okumadık ya, ayıp bize. Vah hiç okumadım. Olur mu ya şeyi yazamamış. Şeyi yazar adam neyim bu? Kiminle? Fa Fahrenheit diyesim geliyor. Fakir babası Ray Bradbury. <gülüyor> Öyle bir şey var, bir bilim kurgusu <gülüyor> <Fakir>. var. <gülüyor> Meşhur, bunun bilim kurgusu hmm. var. Yani. O Elif, O Elif. Robotlu, mamotlu. Elif. Elif dedim yanda, yayında Pis köpek. Aa, Doğru. Oktay. değil mi? bu şeyin ilk filmi, değil mi? Ha işte. bir, Neydi hangi George Lucas'ın ilk filmi miydi? Hmm. Karamazov kardeşler mi? Bütün kitapların falan yakıldığı e, film değil evet mi? Evet, evet o işte. Tabii, tabii, tabii, tabii, tabii çok güzel. Şimdi Ray Bradbury. Kimin ilk filmi de ya o ya? Aa, aa onu bulup. ben hatırlamıyorum. Meşhur bir yönetmenin ilk filmi. Francis Ford Coppola. Yok yok böyle bilim kurguculardan kurucu, birinin. Lehman Brothers. Lehman Brothers. Doğru batmadan Lehmann önce Brothers. çünkü Doğru. bilim kurgu yönetiyordu. <gülüyor> neydi ya o kardeşler neydi ya? Onu... Omozov. Yok ve o değil. Bačowski. Bachovski Brothers. Şey. Ve... Şey, ve... Taylan kardeşler Bachovski... mi? Ne Taylan Brothers. Bačowski Brothers diye bir şey kalmadı biliyorsunuz. Bir tanesi kadın olduğu için. Evet mi? evet. Brothers'ı artık. Wachowski ve ablası diye mi geçiyorlar? Devam ediyorlar mı peki onlar grup olarak? Kadın olarak mı? Kadın Yani bir kadın bir erkek olarak. Oo bir kadın bir erkek bu ara baya popüler. İyi gidiyor. Yani. Devam ediyorlar galiba. galiba ben sinemada afiş gördüm Matrix'in yapımcılarından diye. Baya güzel kanate var. Ne diyorlar şimdi bakımda. onlar birbirlerine? Daha doğrusu Wachowski Brothers deniyordu ya. şimdi Kardeş ne oldu? Kardeş diyorlarmış. Wachowski. Bilmiyorum ama Pachos... Wachowski <gülüyor> mi oldular? Ne oldu soyadını da değiştirir herhalde. Yok canım, Cinsiyetini değiştiren adam Aa, değiştiren, Her şeyi soydu? değiştirecek diye bir kural yok Babası çünkü reddetmiş Ay, Benim gibi oğlum yok demiş Ay, Ben oğlan değilim zaten saçmalama baba demiş burada. Çok da umurumdaydı demiş Üstüm Şimdi var. bu Ray Bradbury adlı 90 yaşındaki değerli bilim kurgu yazarımız Bir konferansa katıldı Evet neden? Ee, Çıkaramamış doğrusu... konferans. <gülüyor> <Çıkaramadım>. <gülüyor> ya şey demiş. İnsanoğlu Mars'ı kolonize etmeli. Bu onun kaderi. Mars'a gidilmemiş olması beni kaygılandırıyor. Ay'a gitmeliyiz. Orada bir istasyon kurmalıyız. Sonra Mars'a yönelmeliyiz. Orayı fethedip Mars'lı olmalıyız. Demiş ve oracıkta... Son nefesini vermiş. Ee, bunları yapmamız gerekiyor diyor. Yani şu ahir ömrümde sizi de bir Mars'a yerleştiremedim. Ee, bu da benim en büyük ayıbım ve de e, insanlık olarak bizim de kaybımız diye e, ünlü yazar. Sorulara cevap verirken e, fakir babası, pardon babası fakir olduğundan üniversiteye gidemediğini. <gülüyor> ben ondan fakir Bence, babası dedim. Ya. özür dilerim hiç gerek yoktu falan. Çok yakınmış çünkü. <gülüyor> babası fakir olduğundan üniversiteye gidemediğini ve en eğitimi... E, kütüphanelerde kitap okuyarak geçirdiğini söylemiş. Tamam. E, ve e, 1951 senesinde yazmış o Fahrenheit 451'i. Evet işte, eski canım. En Çok sevdiğim eski. yaklaşım benim de bu. Ne? Ben de yapıyorum da. Kelimeyi İngilizce, rakamları Türkçe söylemek. <gülüyor> Fahrenheit 451 mi? <gülüyor> GAP projesi gibi mi? Yok. Rakamları Oktay Türkçe de... telaffuz etmek. <gülüyor> Anlama güçlüğü. Valla böyle işte bu adamın dediklerini kale alın diyor şeyler. Mars'a mı yerleşeceğiz yani? Ya Mars'a yerleşin falan ya 90 yaşındaki adamın artık böyle kaygılarının olması da beni valla üzüyor. yani. Ona şey e demişler emekli. Mars havası ömrü uzatır demişler. Ondan, da ondan zaten ondan o tutturabildiğini galiba öyle bir niyeti var onun da hepinizi gömeceğim diye e şeysi var. Bir şey sorabilir miyim size? Sor canım. İkinizi ayrı ayrı sormak istiyorum. Fahir önce sana sormak istiyorum. Sor canım. Ben ee... onu düşünme fırsatı oldu. Aynı soruyu mu soracaksın? Aynı soru, aynı soru. Ee, köşe yazarısınız. Evet. Tamam mı? Hangi gazetede? Efendim? <gülüyor> tamam, güzel bir cevap mı? <gülüyor> i̇ki köşe yazırsınız Farklı iki gazetede iki. Parçalı köşe mi yazarsın Fahir? Yoksa bütün... Blokaj mı, mı Evet, blokaj mı yazarsın? Ama... ama parçalı iki, başlık bile parçalı sayılır öyle düşün. Ya da tamam, böyle Fatih Altaylı tipi falan mı? Yoksa böyle bütün İsmet Belkan gibi mi yazarsın? <gülüyor> He şimdi kafama göre yazarım ya bazen parçalı yazarım bazen <gülüyor> blokaj yazarım yani öyle bir şey ne demek ya öyle, öyle, öyle bir şey var öyle var. bir şey, öyle var. şey var itiraz etmiyorum ha. hangi gazetede yazıyorum ee, sen hangi gazetede yazıyorsun sözcüde <gülüyor> sözcüde Emin Çelebi'nin olduğu gazetede. Emin olduğu gazetede yazıyorum ben. Parçalı mı yazarsın? Sevgili Emin'le Bütün... beraber yazıyoruz biz. Emin abi demen lazım. Emin abiyle ha. şey yapıyoruz. Emin abi tabii ki yılların usta gazetecisi Emin abi. Kaç lira alıyorum diye soracağından korktuğum için Ege'ye dönmek istiyorum ben. <gülüyor> ben blokaj yazardım. Blokaj. Ama bir altta bir köşe. Ahmet Altan olurdu. gibi mi yani? Ahmet Altan gibi. Ben günün hasta, sözü eski... veya günün fıkrası diye bir köşe yapardım. Dinleyicilerimizden gelen bir köşe veya bir fıkra. Ne dinleyicisi ya? Ee, köşe. Okuyucularımızdan. Köşe, köşe Ne, ne Radyo programını bırakıyor muyum o zaman? Hayır, yani bırakmıyorsun. İlla ben gazetede yazıyorum diye bırakıyor muyum yani? Yok bırakmıyorsun. Bırakmıyorum abi. Ha, onlar dinleyicilerimizden... Modern sabahlarda şey mi? Fahir Öğüncü'nün köşesi için bugünün sözünü belirliyoruz. Diğer bir şey mi yapacağız? Fıkra. Çünkü belli bir yaş grubunda ben fark ettim ki fıkralar çok popüler. Tabii yani. canım çok güzel. Yani 45 yaş üstünde başlıyor galiba tahmin ediyorum erkeklerde fıkraya. Fikre, olay tamamen fıkra üstüne. O zaman seninki parçalı oluyor fay. Parçalı oluyor canım çok net bu adam. Sen parçalı kesin. Ya bazen öyle bazen öyle falan deme. Bazen mi öyle değil ben parçalı yaparım abi. <gülüyor> Kendi kendini doldurunca tamam fayı o zaman. <gülüyor> Yazı işte toplantısından çıkabilirsin. Zaten. Seni parçalı yazmak daha kolay. Beni parçalı yazmakta kim daha ona kolay abi? Gerekirse benim kalemim satılık değildir. Sen peki Ege mesela... Ben blokaj İsmet, çıkarım İsmet ama... Berkan gibi mi yoksa Yılmaz Özdil gibi mi blokaj çıkarırsın? Ege, ya yok uzun çıkarırım ben. Yani Yılmaz Özdil gibi öyle şey tık tık cümle değil. İsmet Berkan da değil. Ben şey gibi yazarım ya. Sedat Ergin gibi yazarım. Sedat yazar Ergin aslında. gibi. Uzun Anladım. bir de. Tamam. Okuyabilene. Okuyabilene... en başta zaten fikri koyarım. Bir de sona koyarım. Çünkü öyle çok okur ya insan. Ege Başka senin durumda. köşenin adı okuyabilene aşk olsun olabilir mi? Ha, Yok şöle. bence o seninki olsun falan. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu niye sen kendi fikrini veriyorsun Ege'ye? Ben şöyle bir şey düşündüm. Tartı, parantez içinde şı ve farklı harflerde yorum. Ha. Yani hem tartı yorum hem tartı şı yorum hem tartı şı yorum ve tartı yorum. Onun Peki mesela... kenarında da logo var bir tane tartı <gülüyor> bir kefeye kafam koyulmuş <gülüyor> bir kefeye de dünya koyulmuş gibi. Peki mesela bir gazete geliyor size diyor ki. Hocam logolara geçtik biz de kendimize biz bir logo neymiş, bir yapalım. Ya, bırakın <gülüyor> logoyu altta <gülüyor> köşem. <mı? gülüyor> bırakın Allah aşkına logoyu. <gülüyor> terazisi. Diye orada mesela e, her gün bir şeye kaç gramaj. Kefemize takılanlar. Tamam. Sen onu, onu kendi köşene, onu, ver ver. Sen kendi köşene <gülüyor> ince. Ya Olur mu abi o teraziyi aldı ama. <gülüyor> ne zaman adam oluruz mesela bak o tip bir mesela, şey de olabilir falan. Her gün bir olaya gramaj veriyorum bilmem ne bilmem ne demiş. 300 gram. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Peki mesela geliyor bir gazetenin yöneticisi diyor ki yöneticisi diyor çocuk mi vardı. köşe şey, şey, genel Ertuğrul Özkök <gülüyor> tipi bir şey mi geliyor? İşte bu, Yoksa gazetenin patronu mu geliyor? Gazetenin patronu geliyor mu? Başkan geliyor. Başkan geliyor. Öyle düşün sen. Tamam. Hı. Geliyor diyor ki ben diyor sizin yazmanızı istiyorum diyor. Üçümüze de diyor bunu. Hı. Ama diyor kendi isiminizle yazmayacaksınız diyor. Hı hı. <gülüyor> Başka isimler bulacaksınız diyor kendisi. <gülüyor> Ve diyor sizin olduğunuz anlaşılmayacak. Başka bir yerde de bahsetmiyoruz nick, nick mi? Nick Nick değil o müşteri isim, müsteher isim ha, Öyle bir şey. Ne tip bir isim kullanırsınız? Benim garant belli. Ne? Behlül Topçak. <gülüyor> Çok belli müşteri olduğu. oldu. Tabii canım. Sen mesela geçmiş şey olmayan Anladım. adam onu biliyorum. Hayır. <gülüyor> Yok, nick nick değilse o zaman ben de kendime bir isim bulurum. Ne? Yani böyle ikileme. Kazım Kazım gibi. Ha iki isim aynı şey oldu. Aynı, aynı isim mesela... Hmm... Ben buldum. Ne? Colin. <gülüyor> <gülüyor> ya bunları düşünmemiz lazım. Çünkü çok anlık şeyler bunlar. Evet, zırt yani, diye gelir biri. Zırt diye gelir vırt diye kalırız valla. Fikirler var yani... Ee aktarabileceğimiz çok bilgi var ama ismi bulamayınca tıkanıp kalıyorsun. Tıkanıp kalıyorsun. Ben kadın adı fotoğrafımı ha, koyacağız çok mı? Çok güzel. Hayır koyma. Senin, senin olduğun belli olmayacak diyor. Ben adam. kadın adı koyarım kendime. Kadın adım. Hı -hı. Mesela. Ne mesela? Ee... Süheyla mı? Yok. Mesela şeyim adım mesela Yasemin ve köşemin adı Yasemince gibi. Ben de buldum çok güzel isim. Sivilay ablamı. Hayır. Ne? Cengiz Kurdoğlu. <gülüyor> Aa, Cengiz Kurdoğlu. Yok bu yazar Cengiz Kurdoğlu diye de bir tartışma oldu. Cengiz Kurdoğlu çıkacak ben değilim diyecek. O zaman kim bu falan diyecekler. Dikkat çeker abi. Ya isim kuruk kuruk işte aynı olmuyor mu? Kim bu diyecekler. Ben değilim diyecek Cengiz Kurdoğlu. O zaman kim bu çıksın? Yok, onu, Yok o bu... o zaman Cengiz Kurdoğlu işte diyecekler. Konu büyüyecek. Ha. Saçma olur hadi. Çok doğru yerden yaklaş ya, olmayan birinin olmuşsa. Olmayan gelene. Geçmiş olmayan adam mesela. <gülüyor> o tip bir şey yani. Cengiz <gülüyor> Kurdoğlu'nun Cengiz'ini alayım. Tamam. Cengiz Özbey. Yok. Benim çok net bir isim var aklımda. Ne? Rekamaya girmeye hazırsak söyleyeceğim. Tamam hazır. Atilla Aliler. Amanın komşular modern sabahlar devam ediyor. Bu arada az önce bir hanımefendi aramıştı bizi. Biraz da hastaydı evet. <gülüyor> falan diye konuşuyordu galiba griple mücadele ediyordu. Ondan telefon bekliyoruz. Ama telefon gelmezse de endişeleneceğiz çünkü ciddi bir rahatsızlığı ciddi bu bir arada. Evet. Geçmiş olsun. Hemen gitsin bir eczaneden da. bir ilaçlarını falan alsın toparlasın şeyini. Yani bu halde e, ona da eziyet olacak ama hakikaten de ne anlatacağını dinlemeye ihtiyacımız var. O arayana kadar ne diyordun en son? Bir şeyden bahsediyorduk. Hangi konuda telefon bekliyoruz hanımefendiden? hanımefendiden işte Hanımefendi öncelikli olduğunda ha, eczaneler, e, eczaneler tamam. konusunda konuşacak herhalde. E, ama işte Gerçekten o kadar zorludum ki ezacillerin sıkıntısı galiba grip sesinden anladığım kadarıyla sinirli miydi az önce? sadece hastalıkla mücadele hmm. ediyordu. Günaydın efendim. Hayaldim. Telefona kadar ulaştı ama konuşacak şeyi yoktu, nefesi yoktu anladık. Bu konuyla ilgili canım illa o, tamam bu efendili konuşuyoruz da başka konuşmak isteyenler olursa onlara da kapımız açık. Günaydın efendim. Merhaba. Diyoruz. Merhaba. Sabahleyin son kısmını duydum cümlelerinizin Eczanelerimiz çok sorunu var. Acaba nedir bu Bilgilermek isteyen olursa diye konuşuyordunuz. Evet. Evet ben bu sorunlarla mücadele eden bir eczacılardan birisiyim. Bir önce tanıyalım mı sizi hanımefendi? Benim isim Ayşe. Ayşe yani, Hanım. Eczacı mısınız Ayşe Hanım? Eczacıyım, eczacıyım ve... Kaç senedir eczacısınız? 15 senedir eczacıyım. 15 senedir. Nerede? Yani y Yıldız, Çankaya. Yıldız'da. yıldız'da. Ne kadar ha. güzel. Eczane, şey Mülkiyeti size mi ait yoksa? Yani e, eczanenin hayır kira ödüyorum. Kira ödüyorsunuz. Yani evet e, eczanemin <gülüyor> <gülüyor> mülkiyeti bana ait değil maalesef. Peki <gülüyor> dinliyoruz sizi. Şimdi ne oluyor yarın derdinizi az <gülüyor> çok biliyoruz da beklentinizi bilmiyoruz. Ee, ya derdimizi e, ifade etmekte de çok zorlanıyoruz. Bizim bu sosyal güvenlik çatısını yeniden oluşturması sırasında... Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, oluşan açıklarını kapatmak uğruna eczacıları e, ekonomik anlamda çok küçüştüler. Yani bu sadece yarın olacak bir şeyden kaynaklanan bir sorun değil. Bu yaklaşık 4 yıldır bizim sürekli olarak küçük küçük küçük başımıza gelen e, bir sorun. Ve biz bunu tolere ede ede, ede artık e, dayanamaz hale geldik. Biz yani ekonomik anlamda küçültüyoruz ve biz eczacılık yapamayacak hale geliyoruz. Neden? Ee, çünkü e, mesela şöyle anlatayım. Yarın olacak olan olayda devlet, sosyal güvenlik kurumu deyin kendine ciddi oranda bir indirim yapıyor. Hı. Yani bizim tek alıcımız sosyal güvenlik kurumu e, bizden ilacı, firmalardan ve bizlerden ilacı alırken bunun üzerinden çok %30'u bulan bir indirim yapıyor. Bu indirim tabii ki olsun ben isterim e, sosyal güvenlik kurumu tasarruf etsin vatandaşım ilaca daha kolay ulaşsın bunu sonuçta isterim ama Siz de ilaçları olurken, firmalardan ucuza almayacak mısınız yani? E, sonuçta ileride alacağız ama şu anda benim stoklarımda olan ilaçlar var ve ben bundan kaynaklanan zararı poleri edemiyorum. Yani çok zamanında stok oluşturuyor. Pahalı aldığınız <gülüyor> şeyleri şimdi tabii, ucuza tabii, satmak zorundasınız. Tabii. Çok mudur peki Ve eczacıların bu, stokları hanımefendi? Yani e, çok yani stokla çalışırlar. Ya şimdi bakın stokların çok olup olmaması değil. her eczanenin kendine göre stoğu vardır. Çok stoğu olanın zararı kendine göre büyüktür. Küçük stoğu olanın da yine zararı kendine göre büyüktür. Ama Sorun şu ki zaten bu olayı ilk defa yaşamadığımız yani çok hızlı 3-4 yıldır küçük küçük küçük küçük sürekli yaşadığımız için bakın birçok eczane bu açıkları kapatamayıp kredi çekip kredilerle eczanesi çevirmek durumunda kalıyor. Peki bir şey soruyor yani, muyum Hanım. <gülüyor> Hanım? Tabii. Bu, e, hakikaten bilmiyorum ben bunu da. Türkiye'deki mesela bir ilaç düşürelim. Evet. O, o Türkiye'deki fiyatıyla o ilacın aynı ilacın. Evet. Ee, dünyanın başka bir yerinde mesela Rusya'daki fiyatı aynı mı? Ee, Rusya'daki yani öyle kıyaslayamayacağım ama Türkiye Avrupa Birliği e, bu hani katılım kapsamları içinde e, bir zorunluluk gereği e, ilacı en ucuz satan işte on ülkeden birisi. Neye göre yani, neye göre belli oluyor? Yani bunu bunu e, bu e, Avrupa Birliği kuralları belirledi. Yani dediler ki ilaçlarınızı ucuzlatacaksınız. Yani son dört yıldır beş yıldır sürekli bir ilaçta ucuzlama ucuzlama söz konusu oldu. Hayır, i̇laç firmaları belirlemiyor mu ilacın fiyatını? Firmalar belirlemiyor. Hayır. Ee, sağ, sosyal, yani, sağ, sanırım Sağlık Bakanlığı belirliyor. Yani ruhsatlandırma birimleri belirliyor. Yani sonuçta Oradan istek yapılıyor. Ama Türkiye'deki otoriteler fiyatları belirliyor. Peki yani şöyle diyebilir miyiz? Aslında Hı? eczanelerin ilaçların ucuzlamasıyla ilgili bir sıkıntısı yok. Sadece Hayır. bu ucuzlama sırasında ucuzlama zamanında alınmış pahalı tabii. ilaçlarda evet. bir sıkıntı Hayır, bizim var. Bizim istediğimiz yine şu bakın yine ucuzlatılsın ama bizim kaybımızı karşılamak üzere yasal bir... Düze düzenleme yapılsın bir yani seferlik falan, bir falan geçiş sözle, süreci için bakın e, sosyal güvenlik kurumu sözle veya bir genelgeyle evet diyorlar evzacıların kabul ediyoruz çok ciddi zararları oluyor kayıpları oluyor biz bunları tamam karşılaması için firmalarla görüşeceğiz yani ama bu sözler yeterli olmuyor çünkü sonuç alınamıyor <gülüyor> Peki bu Özürüz cuma diyor, günkü eylemle... Evet tahmin <gülüyor> ediyoruz size. Ha <Habire>, müşterilerini <gülüyor> sastı çünkü ister istemez. Bir de ben e, eczacı odasında <gülüyor> fiilen görevli bir eczacıyım. <gülüyor> Dolayısıyla çok e, böyle hani e, diğer eczacı arkadaşlarım da bilinçlendirmek uğruna e, sürekli dışarıdayım ve o Kendinizi arada herhalde... Kendinizi feda ettiniz evet, evet evet feda Peki Ankara'da <gülüyor> kaç tane eczane var? Ankara'da 2500 civarında eczane var. 2400, Peki mesela bu 2500 eczane sayısı 5000'e bilir mi? Öyle bir şey var mı? Hayır. Eczanelerin sayısının azaltılmasıyla ilgili de bir yaptırım bir baskı var bizim üzerimizde. Yani IMF'nin isteği üzerine 10 bin kapanması gerekiyor. Yani hayır bu baskı veya işte teşvikten Aha. bahsetmiyorum da olması gereken diye Aha. bir şey var mı? Olması gereken eczane hayır, sayısı falan hayır, filan. Hayır. Olması gereken diye bir sınırlama yok. Hayır. Hayır ya yani bu market açmakla e, bir farkı yok yani market sayısı çok olabilir yani bazı tutturabilir bazı hani bulunduğu bölge itibariyle vesaire ve sonunda bir ticaretane diye de bakmak lazım bir taraftan da e, ya ticaretane diye bakmanın yanında şöyle bakmanızı rica ediyorum e, çok fazla eczacılık fakültesi var dolayısıyla çok fazla mezun var ya bu mezunlar e, diğer yerlerde diğer işte firmalarda devlette istihdam edilemiyorlar çünkü oralar dolu Yapabileceği tek şey kalıyor eczane, eczane açmak. Açmak. Yani ve Yani ben de eczanelerin e, Avrupa'daki gibi işte aralarında belli bir mesafe olmasını evet. ve yani nüfusa göre dağılım yapılmasını çok isteyen e, eczacılardan birisiyim. Ama maalesef onun olması için yani arkadan gelen eczacıları istihdam edilebilecek bir sistem yok. Yani sistemler zaten temelden o kadar karışık ki. Yüzeyden yapılan tortulemeler hiçbir işe yaramıyor. Bu arada dediğim gibi yani alnın teriyle emek veren bakın eczacılık dünyadaki prestijli 3-4 meslekten birisidir. Yani biz e, çok basit bir fakülteden mezun olmuyoruz. Yani basitle tabii yani yanlış anlaşılmasını istemem hiçbir şeyim de e, e, yani zor. Aslında çok doğru bir şey söyledin. Ya evet, evet 4 yani, 4 sene o yani 5 5 yani, sene galiba yani, şunu, şunu söylemek istiyorum. Avrupa eczacılık meslek hakkı diye bir şey var. Türkiye bu yok. Biz bunu da istiyoruz. Çok cüzi de olsa meslek hakkı bize verilsin ki. Ne demek o? Ya biz bu ya ya mesela ben e, bir, bir eczaneye geldiğinde e, bir reçete yaptığım zaman, bir hastaya ilaçlarını verdiğim zaman o ilaç o reçete üzerinden bana e, bir meslek hakkı işte diyelim ki 2 lira. 3 lira evet. gibi bir meslek hakkı verilsin istiyorum. Yani Ayşe Hanım dün ben bir televizyonda, bir sokak <gülüyor> röportajında şunu duydum. Eczaneler Türkiye'de ne ki? Bir vatandaş söylüyor bunu. Ne evet. ki? Doktor işte dozu yazıyor, ilacı yazıyor. Ben de gidiyorum. Eczacıdan alıyorum. Evet. Yani bunu bir de işte kalfa da veriyor benim ilacımı diye. Evet, böyle, kalfa, bir, böyle bir bakış var. Yani. Kalfa gözüyle bakılıyor e bakış, galiba. Bakış çok eskiden gelen bir bakış olabilir ama şimdi gerçekten mümkün değil. Yani şimdi e, eczacının her reçete yani bakın reçetenin zorluğu hiç fark etmez. Her reçete de e, hastaya ulaşırken ilaç, eczacının çok fazla emeği oluyor çünkü şimdi, şimdi reçetelerin yani şey anlamında açıklıyorum ben siz sosyal güvenlik anlamında açıklıyorum Hı. reçetelerin e, içeriği kapsamı bunların e, çok iyi incelenerek hastaya ver, verilmesi gerekiyor bize bir takım sıkıntılar e, bunlarla ilgili de doğdu yani doktorların profesör bile olsa bir reçete yazması bir hastaya bir ilacı önermesi yetmiyor biz bunun uygun indikasyonda mı yazılmış e, uygun dozda mı yazılmış bunları bile inceliyoruz ki bunlar artık kalfaların bakıp da hastaya bilgi vermesini aşan şeyler ya bu eskiden kaynaklanan bir, e, bir alışkanlık görüş değil, öyle. alışkanlık o, öyle kaldı ama yani. kesinlikle doğru değil e, ben tabi çok da üzülüyorum bu bakışın silmesi için de kendi adıma en azından çok çalışıyorum e, eczanemde e, sürekli bulunup hastalarımı sürekli her soruda her, her tür sorunlarını da bilgilendirmek için çok çalışan bir eczacıyım o yüzden de bu yaşadığım sıkıntılar beni çok üzüyor peki Ayşe Hanım yarınki e, e, e, eylem mi diyelim artık Evet, Girişimle diyebiliriz. <gülüyor> ee, aslında temel olarak bu ilaç farklarından doğan zararı Birincisi o, ortadan kaldırmak. Yani zarar, yani biz bakın, de bu çok bunun ne olur, yani çok kişinin duymasını istiyoruz, yani bir örgüt olarak bunun duymasını çok istiyoruz. Biz ilacın ucuzlatılmasına karşı değiliz. Ama bu ucuzlatmalar sırasında. Bizi, mağdur olmamamız. Mağdur olmamamız gerekiyor ki bakın ben ekonomik ol, ben ticari tane işletmiyorum ama ekonomik anlamda sıkıntı doğarsa ben mesleğimi yapamam. Yani Tabii. sonuçta biz yarı ticari bir kuruluşuz ya yani sağlık merkeziyiz ama yarı da ticari. Peki bu sıkıntılı ee, süreç atlatılırsa o ilacın ucuzlaması sizin gelirinizin düşmesi anlamına gelmiyor mu? Ya elbette uzun vadede tabii ciroda bir global anlamda bakarsanız bir küçülme de söz konusu olacak. Ama o mantıklı bir evet, o, o, mantıklı o, o mantıklı bir stratejimi diyorsunuz. Mantıklı strateji. Ya bakın tabii ki evet ucuz olsun. Dediğim gibi devlet tasarruf yapsın ilacından Tamam bunun yanındayız ama o zaman diyoruz ki bizim de meslek hakkımızı bize verin ki yani biz global anlamda küçülüyoruz. Yani <gülüyor> ben e, yaptığım işin karşılığını alamazsam işimi yapamam. Ha, hastalarıma ilacı ulaştıramam. ya Hastalara ben ilacı sonuçta bir e, ticaret yapan bir ilaç firmasından depodan alıp veriyorum. Ben onlara bir ödeme yapıyorum. Onun içinde ikinci şartımız bize meslek hakkımızı verin. Ee, bu küçülmeler sırasındaki bizim ekonomik sıkıntılarımızı giderin. Ama bunu gidermek için söz vermeyin. Yasal bir düzenleme getirin. Peki yani Sosyal Güvenlik Kurumu söz veriyor Hı -hı. ama söz uygulanmıyor. Biz kanunen yasallaşmış bir hak istiyoruz. Yani ya kapatma şöyle eviminin düşününce... altında yatan şey bu. Anladım da herhalde e, gidişattan çok da umutsuz değilsiniz herhalde. En azından ortalarda sözler dolanıyor. bunun e, yasal bir hale gelmesi ya ortada hiç söz olmamasından <gülüyor> daha iyi bir durum yani, değil mi? Şöyle. Biz yaşadığımız son dört sene içinde verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini yaşadığımız için... Ha, daha da kötü sözde, durumda istiyorsunuz. Sözde inancımız kalmadığı için yarın kapatıyoruz eczaneleri. Bakın bu son dakikaya kadar bekledik bekledik yasal düzenleme yapılsın. Hala olmadı yapılmadı. Artık sözlere güvenimiz kalmadı. Çünkü çok söz verildi. Hiçbirisi gerçekleştirilmedi. Biz hep sineye çektik. Hep... E, bu dediğim gibi sadece yarın olacak bir uygulamadan kaynaklanan bir sıkıntı değil. Birikmiş sıkıntıların artık e, sınıra gelmiş olmasından kaynaklanıyor. Peki, son bir şey soracağım Ayşan bu, bu tip e, tartışmalardan bu ülkedeki bu e, görüşlerden şeylerin haberi oluyor mu ilaç üreticilerinin? İlaç, i̇laç üreticileri tabii ki bir, yani e, birinci muhatap onlar zaten. Yani onlara yönelik de bir baskı var mı aslında? Bu iki taraflı bir şey değil değil mi? Üç taraflı bir şey aslında. Yani üç aktör var e, burada. Onların mı? üzerinde bir baskı yapılamıyor. Çünkü çok güçlüler çok büyükler. biliyorsunuz. Evet, yani evet, artık doğru, e, doğru, kapitalizm evet. bütün dünyada hakim. E, yani bizim birinci zaten hedefimiz onlar. Yani doğru, onların doğru. bu e, zararları karşılaması gerekiyor. Ama e, onlar şey... E, Aradan çekilmiş durumdalar. Evet, evet. Ne varsa görsünler. Görsünler. Ne Biz zamanında yani işte sattık bakın, diyorlar. Bakın yani yine aynı noktaya geldik. Ben de diyorum ki ben bu ülkenin vatandaşıysam, bu ülkenin vatandaşı için hizmet veren bir örgütsem, benim e, devletim veya işte Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı, benim bağlı olduğum bakanlıklarım, büyük firmalara karşı beni korumak için evet. yasal tedbirler almalı ki ben Doğru. mutlu bir şekilde mesleğimi devam ettirebileyim. Peki iyi şanslar diliyoruz Ayşe Hanım size, emri tüm eczacıları. Konuşma fırsatı verdiniz. Çok Rica ederiz efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşça, kalın. Hoşça kalın Geçmiş olsun bu arada. Sağ Reklamlarla devam edeceğiz. Hemen ardından Modern Sabahlar Yeni Radyonuz'da. Günaydın. Günaydın. Ay, ay, Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler son 10 dakikamız. Eczacılardan çok telefon geldi. O konu aslında şöyle böyledir diye Daha derinlemesine tartışma imkanı doğdu aslında. Ama programımızın son 10 dakikası olduğundan düşündük de yarın sabah. Yarın daha tam onlar tatil <gülüyor> gününde. Hazır <ya. gülüyor> da tatil gününde uzun uzun konuşuruz. Üstelik konunun daha sıcak olduğu eczacıların e, kepenklerini indirdiğinde aslında mahallemizdeki eczanenin sıkıntıları bizim sıkıntımız haline geldiğinde e, biraz daha konuyu dinlemeye açık olacağız gibi geliyor bana. Çünkü işte bu en son memur eyleminde insanlar böyle bir e, sıkıntıyı yaşadılar. Biz o gün hastanedeyle Ha yaşadınız mı o zaman yaşadık ya. evet yani gerçi çok da kalabalık değildi hastane içindeki şey oradaki yapılan eylem onlar da işte emekçiler olarak ama emekçileri olarak eylem yaptılar belki dışarıdakiler kadar çok şey değildi ama bizim bulunduğumuz yerde işte orada artık görevlerini ise o insanlar kalkıp da eyleme gittiklerinde hakikaten işlerin bir aksamasını net bir şekilde gördük. Hadi ya kimse mağdur olmadı falan deniyordu yani birinci dereceden mağdur olan Kişinin şu, şu anda stüdyomuzda. Yani İyi, mağduriyetli vereceğim. değil. Hakikaten nasıl karıştı. Sonuçta bize birebir yansıması onun Ameliyattan evet, çıkıp gördüm. şey olmadı. Ya bu hastayı nasıl... Vallahi eylemden sonra uyandırırız falan gibi durum olmamıştır hmm. eminim ama... E, ...o işlerin nasıl karıştığını biz de birebir gözlemleme şansı bulduk. Yarın sabahta eczacıların eylemiyle aslında e, dinlememiz gerektiğini öğreneceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bir şey için, ağır kesici için nöbetçi eczaneyi güpegündüz evet. aramaya başlayınca insanlar hakikaten onların da bir sıkıntısı var diye düşünecekler. yani e, az önce Ayşe Hanım'ın söylediği en önemli sözlerden biri biz işin teknik kısmını bilmiyoruz ilaçlar kaça alınıyor kaça satılıyor işte sosyal güvenlik falan filan o yasalar çok hakim değiliz ama eczacılara da işte e, bu işin eğitimini alan insanlara eczacı kalfası gözüyle bakılması aslında herhalde problemin en önemli çıkış noktalarından biri ya yani o haklarınızın verimlemesi falan dediğin şey hakikaten eczacı marketten makarna almakla evet, şey arasında doğru. o farkı görmediğin zaman e, biraz algıda e, hata oluyor gibi geliyor. Gerçi çok e, önceki dönemlerde yani çok önceki dedim bayağı eski dönemlerden yani eczacılık mesleği denince şey, ilacı bir fiil eczanesinde üreten, hazırlayan insan hatta yani işte bir takım bazı basit ilaç, basit diye bugün kabul ettiğimiz hani işte bir takım ağır, ağır kesicileri ha. vesaireleri insanlar daha doğrusu eczacılar eczanelerinde hazırlıyorlarmış yani bu böyle bir şeysi var hani eski bir inanış dedikleri için ben biraz öyle düşünüyorum eskiden hatta ilaçlar hazırlanıyordu niye o gözle bakıyorlar diye biraz da düşünmek lazım yani 5 yıl okumuşlar herhalde şey okumuyorlardır 5 yıl reçete nasıl okunur doktor yazısı nasıl okunur Neler var neler yok dedi. Ee, Geçti değil evet, kesicileri sağ rafa koyacaksınız. Ee, efendim ne bir antibiyotikler alt raflarda duracak falan. Kremleri gibi. ön taraflara. Kremler ön taraflara. Yaz gelince paletleri vitrine yakın asacaksınız değildir herhalde evet. eczacılık eğitimi. Bunu anlamak lazım. O zaman yarın konuşalım da şimdi ben size başka bir şey soracağım. Son 5 dakikamız öyle çok... Tamam zaten şey tek yapma. tek sorulacak. Yani hemen Sincap gibi cevap vereceğiniz bir soru. Söyleyeceğim. Alec Baldwin'i biliyorsunuz. Alec Baldwin Oscar'ı sunacak şeyle Steve Martin'le beraber mi sunacaktı? Steve Martin'le sunacak. On, onun da rahatlığıyla mı bilmiyorum bir takım açıklamalar yaptı. Aman Oscar'ı da sunuyorum. Tört türakım da var nasıl olsa diyerek mi? Çok sıkıcıydı bir yaptığım filmler. O yüzden sinema dünyasına hoşçakalın dedim ben. Diye bir açıklama yaptı. Alec Baldwin filmi ben hiç bilmiyorum. Yani, e, evet, büyük ihtimalle sıkıcı yani? olduğu için Bir zamanlar her filmde gelmiyordu Bu sıkıcıları getirmeyelim ülkelerimizde mi dediler Bilmiyorum da Alec Baldwin'in ama e, Oyunculuğu o kadar da kötü değil Şeyde Turkey Hakikaten de tam rolünü bulmuş Ben o şey kasıntı adamı Gerçekten zevkte izliyorum yani işte, Filmlerde o rolü vermediler O da onun sanırım. farkında canım son derece farkında Zaten sinemaya hoşçakalın dedim ben ee, dedim Bir dünyasına merhaba Merhaba dedim zaten onun da içindeyim dedi de Birileri de bu açıklamasını sevindi Alec Baldwin'in ope oh yani hakikaten doğru. Sizin böyle bir bugün kanat Atkaya yazmış yazmışlar da, darısı Bruce Brosnunun başına diye onun da bir tane düzgün filmi yok. Bruce Brosnun kimdi ya? Bak. James, James Bond. Bond. Mematiden yani. önceki James Bond. Mematiden önceki James <gülüyor> Bond demi doğru söylüyorsun. Sizin de böyle beklediğiniz bir takım açıklamalar beklediğiniz ünlülerimiz var mı? Ha bırakmasın ha Evet. Benim var. Kim? Tim Burton. Tim Burton Burton'dan hakikaten alıp almadığım Tim Burton bir tane düzgün Garibana filmi çekti. Ondan sonra usta ustalık yine dahi yani fikirler yine büyüleyici atmosferler falan da döndü dolayı işte gene bir şey Johnny Depp'i karısıyla beraber kamera karşısına geçirmekten ibaret bir sinema kariyer. Dahi çocuk işte Andy Warhol'dan sonra gelen en büyük dahi. Şimdi çok yakın zamanda şeyi <gülüyor> izleyeceğiz hep birlikte Alice, Alice Harikalar diyarında. Ben fragmanını gördüm film Nasıl fragmanı ben görmedim? Fragman gerçekten de büyüleyici şey yapıcı falan ama Alice sende, yani çok güzeldi o dekorlar falan bir de yani Johnny Depp falan çok iyiydi falan diye çıkacağız filmden. Hastasıyız diye çıkmayacağız. Batman'i bile şey yılbaşı süsüne çevirmiş bir adamdan bahsediyoruz lütfen sevgili dinleyiciler. Yani Batman'in Batman olduğunu biz ee, son iki filmde öğrendik. Ama, Hakikaten karanlık Şövalye diye bir şey vardı bu Batman dediğin adam. Neydi o Batman'deki adamın adı ya? Bu Tim Burton'un Johnny Depp'ten önceki oyuncusunun adı neydi? İşte ha ha şey bu bir tane Beetlejuice filmi vardır şeyin. Denerler Tim Burton'un. O zaman orada oynayan adam işte. İşte neydi onları ya? Bir ara hep onunla film çekiyorduk. Bu kendine bir kanka belirliyor benim anladığım. Tabii şimdi grup oldular. Tebelleş oluyor ona. Tamam mı? Yiyor içiyor kalkıyorlar aile çekiyor. Batman'dan bahsediyorsun sen değil mi? Evet işte o şey ya. Öyle Batman olur mu? O Batman en çok sevilen Batman'lerden biriymiş Ya. Gir internetine hangi Batman? O zaman Batman yoktu piyasada da ondan ne bulsak şey yapıyorduk. Batman'in düşmanlarına bakıyorsun kukla gibi adamlar. En son gördük işte Batman'in düşmanı dediğin böyle olur diye rahmetli, e, rahmetli Joker'i seyrettik diye. işte. Ne kadar güzel. Ondan önceki Batman'in düşmanı. Ne kadar güzel adamları seyrettik. Batman dediğin biraz öyle olacak abi. Yani. Ben de Tim Burton'dan Tim yana Burton kullanıyorum. Diyorsun. Bir yönetmenden yana kullandı tercihini. Yani artık sinema dünyasında film çekmeyeceğim ben oynarsam belki oynarım diyecek Tim Burton'ı oynarken görmek de bir garip değil? en son bilmem terbiyesiz berberi diye bir film vardı ya <gülüyor> Tim <Burton 'un. gülüyor> Evet. ben böyle şey oldum yani bu yönetmen çıkışta bekliyor mudur bizi falan diye çünkü bir iki çift lafım vardı ona neyse çıkışta yoktu efendim gelmiyor sadece filmini yolluyor diyor. o sapık berberi diyorsun değil mi ben, ben o filmi izlemedim tatı. ya sivini tatı biz de, biz özel gösterim, gösterim de yaptım bak sen Ay ben de Charles Bronson diyeyim de bitsin gitsin ya. Charles Bronson Charles bitti Bronson. zaten ya falan. Onu biliyorum canım. <gülüyor> Zaman bana 10 yıl önce sorsaydınız bu soruyu güzel cevaplardır. <gülüyor> Gene <gülüyor> Charles Bronson diye bir cevap vereceğim <gülüyor> 10 yıl önce. Ya çok gıcık olduğum bir adam var mı öyle bıraksın diye düşündüm. Yok ya herkes kendini... Behlül falan da diyebilirsin bak. Aa. Türkiye'den de birilerini Aa Onu diyebiliyor muyuz? Tabii o senin kişisel tercihin sonuç olarak ya. Bıraksın diyebilirsin ne olacak ya? Ya ben kişisel tercihlerimi de çok fazla dayatmak istemiyorum. Mesela Tamer Karadağlı falan diyebilirsin. Aa, yok senin öyle. sevdiğin sanatçılardan bahsediyorum ya. Yani. Ya yok öyle bir şeyim yok ya. Herkes bence Havuç çevirsin mesela yani. Ya Herkes çevirsin, filmlerini da... çevirsin Herkes diyorsun. takır takır filmlerini çevirsin arkadaş. Çevirsin çevirsin. Ama ben seyretmeyeceğim. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. E, esprili <gülüyor> <gülüyor> Konuya biraz da benim Tim Burton öfke patlamamdan sonra Eee <gülüyor> onu bir yumuşatmamızı Güzel, yumuşatma <gülüyor> güzel, güzel Ortalamayı <gülüyor> tutturduk Aslında tüm Tim Burton mağdurları olarak böyle bir eylem mi yapsak? Tim Burton lütfen doğru düzgün film çek diyerek Efendim Nightmare Before Christmas Ben o kadar emin değilim galiba o elime gelmem bu yüzden Sen gider misin Fahir? Ben eylem mi? Hayır Tim Burton. O zaman ben bu eylemde tek başıma kalacaksam bari markette falan yapayım Çünkü süt falan almak lazım o işte. Hem eylemimi yapayım bir yürüyüş market rayonları arasında hem de alışverişimi. O zaman yapayım. sen bugün hemen git yayından sonra markete. Evet. Yani, yani eyleme pardon. Eylemim yapayım. Size lazım olan bir şey var mı? Vallahi bana şey bulursan al Çöp ya. Çok doğru sağlar mısın bize ya? En büyük, büyük boy. boy mu? Tamam. Yalnız Bak. dinleyicilerimizden biliyorsunuz şey diye uyarı geldi. Ne <gülüyor> orası sizin? O binic değil sizin işiniz. Bizi ya de, de yendi. biz de işimizi halletmeye çalışıyoruz. Şu şeyler var ya. Tamam boş kodosun. Yok ya bu şeyler yer ya. Ne onun adı abi? Sprey mi? Yok be makarna tipi de uzak doğuluların makarnası. Ha noodle istiyorsun. Noodle istiyorum ben. Tamam sevgili dinleyiciler bir ihtiyacınız varsa bir 5 dakika daha ben şey diyeyim. Elime tabii ki sonra. parasını ödemek kaydıyla her türlü ağır olmayacak şekilde isteklerinizi kabul ediyorum. <gülüyor> çok sabah... şartım var ya Allah Allah. Allah <gülüyor> <gülüyor> sana alma diyenleri de anlayışla karşılıyorum. Yarın <gülüyor> sabah görüşmek üzere. <gülüyor> çok kalın Bir anda değişir <gülüyor> vaziyet.